Sen bana yeni yılsın her dakika. Her dakika bir yaşıma daha giriyorum. Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni. Saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın. Ben bin parçaya bölündüm her parçasında. Her parçasındayım kırk ayak sesli boğuk arkadaşların. Çalkantısız üniversitenin Yalnızlığın ve ağlamanın... Erkek ağlar mı diyeceksin? Hayber'in kapısı ağlar mı? Erkek ağlar mı? Ben yer gibi erkekler ağlar diyorum. Bir dakika ağlar. Yılbaşı dakikasında. Daha gözlerimin gerçek yaşları belirmeden... Ağlamak diye bir şey yoktur diye bir şey. Yüzme bilmeyen bir uyur gezer yüzer ya, Çürük ve havada asılı tahtalar üstünde, Hafif kedi ayaklarıyla yürür, Gerçekten yürür ya, Sen benim ağlamamı erkekliğime, Uyanan, ölmeyen, yenilenen, Azgın kışlar içinde keskin baharlar bulan, seni bulan, yeniden bulan, tekrar tekrar bulan erkekliğime say. Bütün bir yıl, bütün bir yaşama boyu, Gizli heybelere binbir gece eşyası doldurduğuma say. Ben otomobilleri böylesine yankısız sağır komam. Öyle bir isyan şiiri var ki, ben onu yakalayacağım. Bu Yunan şehrinin düzenini öper ve yalvarırım. Şehrin ölümünü yanlış anlama. Gözleri kör oldu. Doğrudur ama o kadar. Ve şehrin gözlerini geri verme dakikalarıdır bu yılgın çanlar. Senin odan gün ışığı, en güzel müzik bana. Farklılıklar odası. Giden tren buharları içinde örümcek ağı. Sen güzel örümcek ağı yaşamakla yaşamamak. Doğduğumuz şüpheyle öldüğümüz şüphe arasına girilmiş. Garip bulut farklı. Müzik, güzel örümcek ağı. Ben bir yabancı buğunun kokusunu alıyorum bu kokuyu alıyorsam onulmaz kıskançlık yaramdandır benim garipliğime bakma benim kıskançlığıma bakma benim incilerin ilk gerçek ve yeni yorumunu bulur gibi oluyorum bu inciler denizlerin en karanlık noktalarında bile yoktur benim Ak ve kara kayalar içinde bulduğum inciler. Bu inciler, sen olmasan bende bile yoktur. Oldukları yerde bile.